Çin, yani İznik çinlisi koleksiyonu olarak yani benim için önemli bir yeri var. Hani hepsi gösterilmese de ellerinde epey e, eser var. Hı hı. E, ama tabi e, yani New York gibi ve Metropoliten gibi yerden yani bir de işte Londra'da ben Victoria and Albert'ı biliyorum, Bigler'nin Portekiz'de Gülbank'ın var. Ama hani böyle birkaç sayılı zaten koleksiyon var e, genelde.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 ...Türk motiflerini Batı müziğiyle buluşturan düzenlemelerine değer vermişler. Biraz senin çalışmalarına da yakın olacağını <gülüyor> düşündüğüm için bu parçayı seçtim. Müzik arasından sonra e, yakın dönemde ileride yapacağın sergilerden de bahsedeceğiz Elif. Çok teşekkürler. Tabii çok teşekkürler. <gülüyor>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 Ama e, açıkçası yani yaratıcı tutunmak ve yaşamak yani sanatçı yaratıcı kesim için çok zorlaşmaya başladı. Çünkü 2008'deki ekonomik bizden sonra e, yani finans ve sermaye sektörü e, iyileşip varlığına varlık atarken... E, ...orta sınıf veya yaratıcı sınıf e, yani zorlanmaya devam ediyor... E,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 Veya yani daha oturmuş sanatçıları e, arkasında durmaya başlıyorlar ve risk almak, risk istemiyorlar. Risk almak istemiyorlar. O yüzden e, genç e, ve yeni sanatçıları hani destekleyecek sermaye de başka tarafa yöneliyor. E, Amerika'da biliyorsunuz e, bir devlet desteği yok hiçbir konuda. O yüzden her şey özel desteğe dayanıyor. E, o yüzden de sanatçı <gülüyor> daha da, yani <gülüyor> genç sanatçılar daha da zorlanıyor.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 yöneliyorsun. Evet. Nasıl bir sergi Eylül ayında galeriste bizi bekliyor olacak? Evet zaten ben seramik işleri hep e, resimlerimle ilişkilendirmek istediğim için e, bu sergide de yani çok büyük kapsamlı olarak hem seramik hem resim göstermek istiyorum. E, o yüzden benim için önemli e, bir sergi olacak. E, hem e, seramik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 ...başka daha büyük resimlerde kendilerini buldular. Kadınların kıyafetleri, kadınların e, söyleri, kadınların eşarpları gibi. Yani bol kadınlı, bol kadın hikayeli, bol desen ve bol motif ve renk <gülüyor> bir e, bir takım resimler ortaya çıktı. Bu galeriste Elif Uras'ın kişisel sergisi evet. tarihleri de söyler misin şimdiden? Hariçten sanat dinleyicileri için. Tarih e, açılış e, 23 Eylül... Tamam. E,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 Hazırlayan ve sunan Çelenk Vapra.